Mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışlar, tövbelerini kabul eder. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah gafurdur, rahimdir. Ahsap 73 ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle يَغْفِرُوا لِمَنْ ve وَيُعَذِّبُوا men يَشَاءُ Allah dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah gafurdur, rahimdir.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 geniş bir manadadır. O yüzden kardeşlerim ikisi bir araya geldiği zaman yani el afu el gafur. El afu neymiş? Günahları tamamen silmek manasına gelir. El gafur ise günahları örten manasına gelmektedir. Anlaşıldı mı? El afu günahları silen, el gafur günahları örten manasında. O yüzden el afu daha geniştir. Çünkü günahlar silindi mi biter.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 Tövbe aleyhim li yatu'u Sonra Allah Azze ve Celle onların töbelerini ne yaptı? Kabul etti. İnna Allahu ta'ala Yani Allah Azze ve Celle onların kabul etmek için onların töbelerini kabul etti. O who الذي يقبل التوبة من عن عباده ويغفر عن السيئات Allah Azze ve Celle kullarından töbeler kabul edendir ve yafu'un seyiat ve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 وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Eğer Allah Azze ve Celle onların işlediklerinden dolayı hemen onları azap edecek olsaydı ma تَرَكَ ala zahriha min دَابَّتٍ Allah Azze ve Celle yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. وَلَاكِنْ يُعَخِّرُهُمْ اِلَى أَجَلٍ مُسَمَّهُ Ama Allah belli bir zamana kadar onları ne yapar?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 Ne taknatu min rahmetullah? Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnnâ Allah yaghfir zinû Allah bütün günahları bağışlayandır. İnnahu hu alghafur rahîm. O bağışlayandır merhamet sahibidir. Kime bu? Müslümanlara.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 rivayette bu da nedir güzel bir müjdedir kardeşlerim. Demek ki yine Allah azze ve celle'nin affı ile alakalı meselelerden bir tanesi de iyiliklerin kötülükleri yok etmesi silmesidir. Diyor ki Allah azze ve celle innel hasenat yuzhibn es ''Muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler yok eder.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 sarılması gerekir. Diyor ki Allah, inni Ben çokça bağışlayanım. Kimin için? Limen tövbe eden. Ve ve amane. İman eden. Ve salihan. Salih amel işleyen, summa ted. erişen. Bütün bunlar nedir? İnsanın tövbe edebilmesi için, bağışlanması için sebeplerdir. İnsanın da ne yapması? Bu sebeplere sarılması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 Rabbi zidni ilme, Rabbim ilmimi artır. Subhaneke, Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente astaghfiruka ve tövbi ilayk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil ala'min.